Bugünkü konumuz Allah Azze ve Celle'nin isimleri konusunda manalarının içerdiği kısa açıklamalar üzerine olacak inşallah. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden ne sonu gelir ne de yok olur. Bu Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bir tanesidir. Çünkü Yüce Allah'ın BK'sının devamlılığını ifade eder. Yok olma, fena ve sonu gelme mana itibarıyla birbirine yakın kelimelerdir. Aleyküm selam. Kardeşlerim, ne sonu gelir ne de yok olur. Yaratan Allah Azze ve Celle'nin bu bir sıfatıdır Yaratılan her şey kendisine muhtaç olduğu gibi Yaratılan her şeyin bir sonu vardır Ama Allah Azze ve Celle'nin ne evveli vardır Ne de sonu vardır Ne de fena bulur Gider Onun için bu sıfat aynı zamanda Kendilerini ilah iddia eden ilahlık iddiasında bulunan insanlara da Tam bir reddiyedir yani öldürmeye ve diriltmeye kadir olamayan ilahlık iddiasında bulunamaz. Geçmişteki insanlara Kur'an'da baktığımız zaman, geçmişteki insanlardan mesela Nemrut'un veya bir firavun'un ilahlık iddiasında bulunduğunu görüyorsunuz. Halbuki onların da Allah Azze ve Celle'nin yarattığı bir şeyde, sadece emredilerini yapmakla mükellef olan bir suda ne yaptı? Helak edip götürmüştür. Nasıl ki Firavun madem ilahtı her şeye hükmedendi neden hükmedilen bir su tarafından ömrünü ne yaptı? Tamamladı. Allah Azze ve Celle'nin geçmiş ümmetlerdeki despot zalim olan insanlara vermiş olduğu zarar hep doğal. Ya bir rüzgar ya bir ses ya bir şimşek ya da bir suyla onların sonlarını ne yapmış hazırlamıştır ama Allah Azze ve Celle'nin ne evveli vardır ne de sonu vardır ne de yok olur hatta İmam Tirmizi'nin naklettiği ve Ebu Rezi'nin sorduğu bir soruda Allah diyor yeri göğü yaratmadan neredeydi üstü de altı da boşlukta olan bir amadaydı arşı da suyun üstündeydi diyor yani bizim öğreneceğimiz mesele bu kadar. Yine isim ve sıfatta onun dilediğinden başkası olmaz. Yani bu da kaderiyeye, muteziliye tam bir reddiyedir. Çünkü onlar Yüce Allah'ın bütün insanların iman etmesini irade ettiğini buna karşılık kafirin küfür irade ettiğini iddia etmişlerdir. Kitap ve sünnetle gelen nakle baktığımızda bu tamamen bir inkardır. Çünkü Allah Azze ve Celle Fatır e, suresinde isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin. Ama iman eden de açık deliller üzerine iman etsin, küfreden de açık deliller üzerine küfür etsin diyerek inananın da açık beyinatlar üzerine olmasını, küfredenin de açık beyinatlar üzerine olmasını söylemiştir. Ve Diğer dersleri de hatırlayacak olursanız Allah Azze ve Celle Şems suresinde biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik. Yani öğrettik diyor. Doğan her çocuk iyiliği de kötülüğü de algılayabilecek şekilde doğmuştur. Yani sonradan öğrendiği, kazandığı bir şey değil. Ne zaman buluğa erdi? Aklı erdi. Sağını solunu ayırt etmeye başladı. Vahiy ile tanıştıktan sonra Allah Azze ve Celle isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin diyor. Ama inanan da açık delillerden sonra yani indirdiğim vahiy tabi olarak inandığını söylesin, küfreden de bunları tamamen inkar ederek. Yani iblisi Allah Azze ve Celle ne diyor? İki elimden yarattığım Adem'e senin secde etmene mani olan neydi? beni önce yarattın son, son onu sonra yarattın veyahut beni ateşten onu topraktan yarattın diyerek en azından bir itiraz getiriyor yani neden secde etmediğini ne yapıyor açıkça söylüyor ama Allah Azze ve Celle ben sana emrettiğimi bu da ne yapıyor karşıdakine muhakkak hüccet ikamesi gerekiyor onu itham etmeden önce çünkü Allah Azze ve Celle bu sözünden sonra ne diyor? İn oradan aşağı diyor. Sen artık orayı ne yapmıyorsun? Hak etmiyorsun deyip onu horlanmış, aşağılanmış olarak dünyaya geri gönderiyor. Ve sen ebedi cehennemliklerdensin. Ve sana kim uyarsa onları da cehenneme ne yapacağım? Dolduracağım diyor. Ve iblis muhakkak ben de Adem oğlunu her tarafından kuşatacağım sana çok az şükreden bulacaksın. Senin ihlaslı kulların üzerinde benim hiçbir sultan yoktur. Diyorum. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim iblis dahi olsa Allah Azze ve Celle ona ne yapmıştır? Hütçetikamesi yapmıştır. Ve kişiye verilen ihtiyar hakkı dediğimiz mesele yani isteyen iman etsin isteyen küfretsin meselesinde İste işte işlediğin kadar ister küfret bu da değil. Allah azze ve celle iyi göstermiş, iyi tanıtmış ve iyi yapan insanın cennete gideceğini, kötüyü göstermiş, hoş olmadığını anlatmış, tiksindirtmiş ve bunu işleyenin de cehenneme gideceğini söylemiştir. Ama insan e, bu hareketleri yaparken bilinçsizce yapmışsa Aynen mesela Adem Aleyhisselam'ın ağaca yaklaşması bilinçli mi? Değil. Kandırılarak yaklaşma olması hasebiyle Allah Azze ve Celle ona ne yapmış? Bir de tövbe etme hakkı vermiştir. Ama iblise ben yarattığım halde ve ben sana emrettiğim halde neden işlemiyorsun, neden secde etmiyorsun dediğinde ne yapmış? Bilerek isteyerek bir tepki göstermiş ve Allah da ne yapmıştır? Tard etmiştir. Yani kişinin ilmi nispetinde tevbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır. İşte ihtiyar hakkı dediğimiz kişinin fıtri hasletlerde mesela düşünün hiç kimse eşinin, annesinin, kız kardeşinin zina etmesinden ne yapmaz? Hoşlanmaz. Bir vahiyle bilmese dahi bu onun hiçbir zaman fıtratına uygun hareketler nedir? Değildir. Allah Azze ve Celle de zinayı ne yapmıştır? Haram kılmıştır, kayda almıştır. Veyahut hiç kimse kendisine birisinin yalan söylemesinden ne yapmaz? Hoşlanmaz. Allah da yalanı ne yapmıştır? Çirkin göstermiştir. Yani vahiyde Kucurat suresinde Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirtti diyor. Yani insan imanı sevmişse öbüründen ne yapacak? Tiksinecek. Demek ki kişinin seçme hakkı var derken seçeceği şey kendisine ne yapıyor? Kolaylaştırılıyor. Düşünün bir insan hayır işlemek istese onu araştırıyor, onun neticesine gidecek yollara bakıyor, bir de bakmışsın ki işleyi vermiş. Kişi şerre yöneldiğinde ise o ona ne yapıyor? Kolaylaştırılıyor. Bir de bunun kader yönü vardır ki Allah azze ve celle'nin takdir ettiği işte kullardan hiç kimse buna ne yapamaz? Karışamaz. Çünkü bu Allah'ın kullar üzerinde nedir? Bir sırrıdır. Mesela Allah Azze ve Celle Adem'in sulbinden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarttığında orada Adem'e gelen nesillerden içlerinde peygamber olanların resimlerini gösterdi ve alınlarında onların neyi vardı? Yaşları vardı. Bunların içinden Davut Aleyhisselam'a baktığında ya Rabbi bunun ömrü ne kadar kısaymış. Ben öyle takdir ettim. Ama sen ömründen bir kısmını bağışlarsan o müstesna diyor. Adem oğullarından Davut'a 60 senesini bağışlıyor. Ve ölüm meleği kendisine 940 yaşında geldiğinde benim daha 60 senem var. Sen erken geldin diyor. Kendisine hatırlatıldığında Adem unutup inkara sapıyor. Ve Allah Azze ve Celle de kiramen katiplerini halk ediyor ve unutkanlık da Ademoğluna ne yapıyor? Burada geliyor. Yani Adem'in fıtratındaki unutkanlık Adem atamızın inkarından sonra unutmasıyla Allah Azze ve Celle ona ne yapmıştı? Bin senelik bir ömür takdir etmiş ama o bin senelik ömrünün altmışını Davut'a bağışlamış. Ama o bağışladığını sonra unutmuş ve inkara sapmıştı. Heh. Hocam, e, dükkanımıza gelen bir müşteri söylemişti de Adem Aleyhisselam'ın yerisinde tekrar ikinci iki kez e, gençleştirildiği falan söylediği söylemişti ama var mı böyle bir şey? Gençleştirildiği. Evet. Yaşlandıktan sonra tekrar gençleştirildiği yani soyunun devam etmesi için tekrar. Ben öyle bir şey bilmiyorum. Ama cennette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkeklerin e, 30 yaşlarında, kadınlarınsa 13-14 veya 18 yaşlarında olacağı, hangi yaşta ölürse ölsün. Yani kızın da erkeğin de mesela erkeğin en güzel çekici hali 30 yaşlarıdır. Kızınsa veya bayan tayifesininse 13'ten 18 yaş arasıdır. Bu şey var hadis-i şeriflerde ama e, tekrar gençlendir gençleştirildiğine dair. Burada mı söylenmiş? Şey şey olarak yani. Ha sizin orada. Evet. Ben bilmiyorum. Evet. Ee, ama araları dolduran çoktur. Evet. Mesela e, İbrahim aleyhisselamın oğlunu kurban etmeye götürdüğünde koçlan alakalı anlatılan hikayelerde olduğu gibi. Hiç koçun etini anlatmazlar ama işte koç gelirken Cibril şunu dedi, İbrahim bunu dedi, İsmail bunu dedi. İşte e, cennetten kovulurken işte iblis şöyle yaptı, daha önce uçuyordu, sonra süründü falan bir sürü hikayelere giriyorlar. Biz gelmeyene girmiyoruz. Ama Adem Aleyhisselam'ın boyunu sorarsan 60 ziraydı. Bir zira göğe kadar olan şeydi, boyu çok büyüktü. Anlatılan gelen rivayetlere baktığımızda hakikaten çok iriydi. Yani Şimdi kalıntılardan dinozorlar diyorlar ya Dinozorlar belki onların kedisi gibiydi Küçücük bizim şu kedi mesabesinde. O kadar boyları uzun insanlardı Ama nesil gittikçe küçülmeye başladı ve daha da küçülecek Ömür gittikçe küçülmeye başladı ve daha da küçülecek Mesela sahabe diyor ki Ey Allah'ın Resulü diyor Onlar diyor bin sene yaşıyor Üç yüz sene yaşıyor Söylediğinize göre diyor Peki diyor bizim diyor ömrümüz 60-70 sene. E onların amellerine biz nasıl erişeceğiz? Allah da bize kadir gecesini veriyor. O bin aydan daha hayırlıdır diyor. Ama diyor onlar bir sürü yiyecekler verdi. Allah da size zemzemi e, ikram ediyor diyor. Aç içen doyar, e, tok içen kanar diyor. Hakikaten zemzemin ayrı bir özellikleri var. Muhammed Ümmet'ine de bunlar verilmiş. Büzel. Evet. İrade ile sevmek arasındaki farka baktığımızda ehl Sünnet şöyle diyor. Yüce Allah kaderi olarak günahların olmasını irade etse de onları sevmez, razı değildir ve onları emretmez. Bilakis o günahlara buğz eder, onlara öfkelenir, ondan hoşlanmaz ve onu yasaklar. Yani Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresinde de buyurduğu gibi eee İyilikler Allah'tan kötülüklerse sizin kendi ellerinizden işlediklerinizdendir. Neredeyse anlayamayacaklardı diyor. Her ikisi de Allah'tandır. Yani işleme yönüyle siz işliyorsunuz. Yaratan Allah. Kula yaratmayı nispet edemiyorsun. Ama senin başına gelen iyilik namına her ne varsa bunu yaratan ve sana veren nedir? Allah. Allah'ın bir lütfu olmasaydı. Onlara yumuşak davranmasaydın Sert, kaba, katı kalpli olsaydın Etrafındakiler ne yapar? Dağılır giderdi Şimdi burada yumuşaklık Allah'ın bir lütfu Kabalık, katılık, sertlikse Senden olan bir şey Ama Allah iyilikten hoşlanır Kötülükten ne yapmaz? Hoşlanmaz Hatta cihadı tarif ederken Ehli sünnet alimleri Allah'ın sevdiğinin zuhuru sevmediğinin def'i için çaba ve gayret sarf etmektir der. Birincisi insanın kendi nefsinde, ikincisi ise yaşadığı topraklarda gündeme gelir. Yani insanın kendi nefsinde Allah'ın sevmediği, hoşlanmadığı ne varsa bunu defedecek ki başkasından da bunu isteyecek. Defetmediği, hoşlanmadığı bir şeyi kendi istiyorsa öbüründen bunu isteme hakkı da ne yapmıyor doğmuyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu Resullere baktığımızda hepsinin yaptığı nedir? Allah'ın sevdiğinin zuhuru için çalışmışlar, defi için gayret sarf etmişler. Anlattıklarına da hiçbir zaman ne yapmamışlar? Ters düşmemişlerdir ki onun için gelen davetler muhakkak itibar görmüş, kabul görmüş veya kabul görmemişse neden kabul görmemiş? Karşıdakiler daveti kabul etmemiş ve karşı çıkmışlardır. Kabul edenler ise hidayete ermişlerdir. İşte Allah'ın sevdiğinin zuhuru derken Allah'ın hoşlandığı, sevdiği iyi şeylerdir. Hoşlanmadığı ise günahlardır. Ve hoşlanmadığında Allah Azze ve Celle açıkça ne yapmıştır? Belirtmiştir. Müslüm'ün naklettiği bir rivayette ise Allah Azze ve Celle cenneti yaratıyor. Cibril'i gönderiyor. Bak da gel diyor. Cibril cennete bakıyor. Geliyor. Ya Rabbi diyor. Kullarından hiç kimse diyor. Bunun dışına çıkmaz. Herkes burayı ister. Cehennemi yaratıyor. Git bak da gel. Cibril cehenneme bakıp geliyor. Ya Rabbi diyor. Kullarından hiç kimse buraya giremez. Girmez. Girmek de istemez diyor. Ve akabinde eee Allah Azze ve Celle cennet ve cehennemin önünü birçok şeyle kuşatıyor. Cibril gidiyor, geliyor diyor ki Ya Rabbi diyor eğer senin merhametin olmasın cennete hiçbir kulun giremez. Çünkü önü öyle şeylerle donatılmış ki şehvet, ihtiras, şan, şöhret nefse her hoş gelen onun önünde. Cehenneme ise ya Rabbi diyor eğer sen esirgeme kullarından hiç kimse cehennem ateşinden kurtulanmaz diyor. İşte kardeşlerim Allah Azze ve Celle iyi olarak tanıtmış kötüyü de kötü olarak tanıtmış ve insanlara iyi işleyenin cennete gideceğini, kötüyü işleyenin ise cehenneme gideceğini söylemiş ama seç demiş seç e, seç derken de Mu'tezilenin dediği gibi cüzi irade demiyoruz biz Yani Kulların iradesi ancak Allah'ın iradesine bağlıdır Allah Azze ve Celle isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin Derken veyahut Allah kime hidayet ederse Onu saptıracak yoktur derken Veya kimi de saptırmışsa Ona hidayet Verici yoktur derken Bu cümleler çıplak değildir Çünkü göndermiş olduğu Resullerle iyiyi tanıtmış. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicretini ele alın. Orada Yahudi alimleri var. Hristiyan alimleri var. Onlar Allah'ı çok sevdiklerini ama kendi Resullerini sevdiklerini söylüyorlar. Muhammed'i sevmiyoruz diyorlar. Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayetlerde onlara hitaben diyor ki beni çok mu seviyorsunuz? Beni sevdiğiniz ispat için Resuluma tabi olun. Ben de sizin beni sevdiğinizi ne yapayım? Anlayayım diyor. Yani insanın sevgi hasletini Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Burada yönlendiriyor. Allah'ı çok mu seviyorsun? Muhammed'e tabi olacaksın. Allah'ı sevdiğini böyle göstereceksin diyor. Onlar ne diyor? Hayır diyor. Biz Allah'ı çok seviyoruz ama Musa Resulullah. Allah'ı çok seviyoruz ama İsa Resulullah diyorlar ve Kendilerine göre bir yol takip ediyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin onlardan istediği neydi? Muhammed'e tabi olma. Ve bir gün Ömer, Ey Allah'ın Resulü diyor, İster misin Allah'ın ayetlerinden bir ayet okuyayım. Hemen Yahudilerden aldığı Tevrat'tan bazı nüshaları tutuyor. Allah Resulü'nün huzurunda okuyunca, Kafayı bir kaldırıyor ki, ve Vesselam'ın gözleri kıpkırmızı, Boyun damarları şişmiş, Kızdığını anlıyor, hemen diz çökür. Vallahi biz Allah'ı Rab, dini İslam, seni ise Resul olarak kabul ettik deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Vallahi diyor kardeşim Harun aranızda olsa ve getirdiğim şu vahye tabi olmasa, andolsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor. Yani isteyen istediğiniz seçsin derken burada seçeceği de kendisine gösterilmiş. İyi de belirtilmiş, kötü de belirtilmiş. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi o helak olan kasaba halkının hali sana haberi gelmedi mi? Onlara bir uyarıcı gelmeden asla azap edici veya helak edici değiliz diyor. Yani o kavme uyarıcı geldi, onlar o uyarıcıyı reddetti ve onun neticesinde onlara ne gelmiştir? Bela ve musibet gelmiştir. Yani Allah Azze ve Celle Hiçbir kavme uyarıcı Resul göndermeden azap edici değil. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü ve muaz muazı Yemen'e vali olarak gönderdiğinde ona bazı şeylerde tembihatta bulunuyor. Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et. Şayet tutarlarsa günde beş vakit namazın farz olduğunu söyle. Şayet onu da tutarlarsa zenginden alınıp fakire verilmek üzere zekatın farz olduğunu söyle. Mazlumun ahından sakın çünkü Allah'la onun arasında perde yoktur diyor. Bu da gösteriyor ki demek ki seç seçebildiğin gibi değil. Seç ama sana geldikten sonra çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben la ilahe illallah sözünü söyleyene kadar insanlarla harp edilmek için gönderildim bu kelimeyi söylerlerse benden canlarını ne yaparlar? Kurtarırlar. Yoksa benim rızkım mızrağımın gölgesinde. Mızrağımın ucunda diyor. Onun için kardeşlerim seçme derken iyiliğin kendisine insanın bildirilmesi kötülüğün de kendisine tanıtılması iyinin iyi denmesi Allah'tan, kötünün kötü denmesi de Allah'tan olacak. Ama Allah her ne kadar kötülüğü yaratsa da ondan hoşlanmaz onun yapılmasını murat etmez yapıldığı zaman muhakkak onun bir belası bir musibeti vardır mesela İbn-i Mace'nin 4049'un rivayetinde hangi topluluk ki diyor zinaya alenen işlerse Allah da o topluma ne yapar bir bela müptelası verir geçmişte diyor aynı tavun hastalığı gibi tedavisini ararlar da onun tedavisini ne yapamazlar? Bulamazlar. Yani işlenen bir belanın neticesinde daha büyük bir belayı Allah onlara ne yapar? Verir. Veyahut da diyor hangi topluluk gidiyor Allah'ın indirdiğinden bir kısmını alır bir kısmını bırakırsa Allah da onlara anarşi, terör veya iç kargaşa gibi bir bela, musibet verir ki o da onlarla uğraşır ne yapar? Gider diyor. Ama iyilik de böyle değildir. Yapılan her iyiliğin karşılığında çok daha büyük ne var? Mükafat var ve Allah da ondan ne yapar? Hoşlanır. Çünkü kişi diyor iyi işliye işliye doğru sözlü ola ola Allah onu doğrulardan yazar ve o da onu ne yapar? Cennete götürür diyor. Veyahut kim Allah'ın sevdiği hasletleri işlerse Allah da onu dinde fakih anlayışlı kılar. Yani yapılan her iyilik insana iyilik kazandırır. Kötülükse insana hiçbir zaman hayır kazandırmaz. Yine vehimler ona erişemez. kavrayışlar onu idrak edemez. İnsanlar yüce Rab'larını isim ve sıfatlarıyla tanırlar. Onlar ise bilgileriyle onu kuşatamazlar. Kardeşlerim bir şeyi vehmetmek veya onu öyle zannetmek demektir ki bir şeyi fehmetmek, kavramak ise onu bilmek demektir. Allah Azze ve Celle'yi kavrama, anlama veya gözlerin onu idrak etmesi çok zor bir şeydir. Buna kafayı bile yormamız gerekmez. Ancak bizim düşünmemiz gereken nedir? Göğe bak diyor. Göğe bak, kafanı kaldır bir daha bak. Nasıl direksiz yükseliyor diyor. Bize verilen bu. Ama bunun dışında eğer emredilenin dışına çıkar da e, değişik şeyleri düşündüğümüz zaman aynen tasavvufçuların yaptığı gibi Allah'la haşa birleşme, hul etme veyahut İmam-ı dediği gibi neye baktıysam Allah'ı gördüm. Hele hele kadında, hele hele kadının fecrinde işte orada yandım, eridim, kül oldum, gittim gibi sapıkça düşünceler ne yapar? Çıkar. Allah Azze ve Celle'yi düşünme değil ancak bize bildirildiği sıfatlarıyla bizim anlamamız gerekiyor. Onun dışına çıkma insanın da İslam dairesine şöyle bir çıkmasına sebep oluyor. Hiçbir şey yaratılmışa benzeme. O hiçbir yaratılmışa benzemez. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle yarattığı hiçbir şeye benzemeyendir müşebbihenin görüşlerine de bu bir reddiyedir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işitendir. Hakkıyla görendir. Bundan kasıt bidat ehlinin ileri sürdükleri gibi sıfatları nef yetmek değildir. Ee, İmam Ebu Hanife'nin fıkıhı ekberde de dediği gibi o yarattıklarından hiçbir şeye benzemez. Yarattıklarından hiçbir şeyde ona benzemez Şimdi Kur'an'da veya sünnette Allah Azze ve Celle ile gelen birçok sıfatlar vardır Göz El Görme Yüz Bunların hiçbir şeyi Hiç kimseye Veya hiçbir eşyaya Hiçbir yaratılmışa ne yapmayacağız Benzetmeyeceğiz Olduğu gibi alıp Olduğu gibi iman etmemiz gerekiyor Birileri bunları haşa yaratılmışa benzetmiş. kimi de bunlara bakarak tamamen sıfatları inkara gitmiştir. Ehli sünnetin kaidesi ise ne bir şey ekler, ne bir şey çıkarır, ne de bir şeye benzetir, ne de içini boşaltır. Olduğu gibi alır, kabul eder. Zaten bu görüşte olan insanlara selef derler. Veya mezhepsiz derler, veya Vahhabi derler. Sadece bu ehli sünnette katılmayan bunlardır. Evet. O haydır, ölmez, kayyumdur, uyumaz. Yani hayat ve kayyumiyet sıfatları. Bu da Bakara suresinin 255. ayetinde de olduğu gibi O Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. Onu ne bir uyuklama alır ne de bir uyku. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Muhakkak Allah uyumaz, zaten ona uyumak da gerekmezdir. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını bilme insanın imanını her zaman artırır. İnandığın Rabbi tanımazsan, inandığın ilahı bilmezsen, muhakkak bu seni başka ilahları aramaya, başka ilahlara kulluk etmeye iter. Onun için. Allah Azze ve Celle'nin kendisini tanıma onun sıfatlarını bilme her zaman bir Müslüman da ne yapar? Cevval kılar. Düşünün öldürmeye ve diriltmeye kadir olmayan ilahlık edemiyorsa ilah olandan da eksik nakıs olan bir sıfatın olmaması gerekir. Yani ölmez diri, uyumaz uyuklama tutmaz bu ilahın nedir? Sıfatlarındandır. Mesela firavunun düşünün, ne yaparsa yapsın, belli bir noktadan sonra aciz düşüp gözlerinin ağırlaştığını ve uyuduğunu görüyorsunuz. Nasıl ilah bu? Oradaki bir suya yenik kalıp, suyun içinde ne yapıyor? veriyor. Nasıl ilah bu? Ölmez, diri olması gerek. Aciz değil ve her şeye gücünün yetmesi gerekir. Kahhar olması gerekir. İşte hay ve kayyum olan Allah da ne ölür ne de ondan bir eksiklik vardır ne de onu uyku tutar. Ee, yine kardeşlerim muhtaç olmayarak yaratandır, külfetsiz olarak rızık verendir. Yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından birisi de budur cinleri de insanları da diyor yalnız bana ibadet etmeleri için yarattım hemen devam eden ayette ben sizden beni doyurmanızı istemiyorum sizi rızıklandıran benim diyor. yani zariyat 56 57. ayetlerde ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor ama akabinde ben sizden beni doyurmanızı beklemiyorum sizi doyuran benim Sadece beni birlemenizi istiyorum diyor. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında giderendir. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bizlere bildirdiği sözlerden bir tanesi Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İnniniz cinniniz, inananınız küfredeniniz, hepiniz bir araya gelseniz, hepiniz benden bir şey isteseniz ve ben de hepinizin isteğini yerine getirsem bunun misali diyor aynı bir iğneyi diyor bir suya sokup çıkarsanız ne kadar alır? Bir damla veya hiçbir şey. İşte benim mülkümden eksilteceğiniz de bu kadar diyor. Yani Allah Azze ve Celle rızkı külfetsiz verir. Öyle bir düzene koymuştur ki bu düzen kendisine hiçbir zaman ne yapmaz? Yorgunluk veya bir arız meydana getirmez. Yine kardeşlerim <gülüyor> korkusuzca öldüren, meşakkatsızca diriltendir. Yani öldürme ve diriltme sıfatı Allah Azze ve Celle'ye aittir. E, ve ayeti kerimede hanginizin ameli daha güzel bunu denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır diyor. Yani bizim yaratılış gayemiz kulluktur. Ama hangimizin ameli daha güzel bunu denemek için Allah Azze ve Celle ölümü ve hayatı yaratmıştır. Kulların akıbetini bilen odur. İlmiyle her şeyi kuşatmıştır, yazmıştır, dilemiş midir ve kulların kaderini takdir etmiştir. Ama biz kulların sadece amel etmesi amel etmesi ve salih amellerde bulunması gerekir. Kardeşlerim e, ölüm Korkusuzca öldüren Meşakkasızca dirilten derken e, Ölümü Burada biraz açmamız gerekir Çünkü gelen rivayetlerde Ölüm diyor Alaca bir koç şeklinde getirilir Arafat denilen O meydana iki tarafa çağrılır diyor Yani cennetliklere ve cehennemliklere Sorulur bunu tanıyor musunuz İki tarafta der ki Evet bu ölümdür Ölüm orada Melekler tarafından kurban edilir Ve artık ölüm yok Artık ölüm yok Cennetlikler ebedi Cehennemlikler nedir Ebedi olarak orada kalır Şimdi ölümün ne olduğunu Anlayabilmek için Burada acısını ne yapıyoruz Tadıyoruz Yani ölüm bir yokluk değil Ahiret hayatına nedir Bir başlangıçtır Ölümü inkar eden sadece Kafirler ve müşriklerdir çünkü bunların inkar etmelerine sebep işlemiş oldukları günahların akıbetinde bir hesabın varlığını bile hatırlamak ne yapmaz istemezler. İşte buna binaen işle işleyebildiğin kadar hayat ancak bu dünya hayatıdır diyerek ahiret hayatını ne yapmış inkar etmişlerdir ve öyle şeytani sözler bulmuşlardır ki şu çürümüş toz toprak olmuş kemikler mi tekrar dirilecek. Öldükten sonra dirilmeyi ne yapmış? İnkar etmişlerdir. Ama yine işin içinden çıkamamış. Birçok şeyler uydurmuşlar. Hayaletler, periler, şunlar bunlar, masallar hep bunlardandır. O zombi dedikleri. Yine de işin içinden ne yapamamış? Çıkamamışlardır. Allah hepimize hayır versin. İnsanı yoktan var eden yine onu yaratmaya nedir? Kadirdir ve hesaba çekecektir. Mesela Müslüm'ün kitab Tevbe'de gelen bir rivayette Ölüm döşeğine düşmüş bir adam Ömründe hiçbir iyilikte bulunmaya Ben ölünce benim cesedimi yakın Bir kısmını havaya bir kısmını suya atın Şayet Rabbim beni diriltirse Bana azap edeceğini umuyorum diyor Şimdi tekfircilere tam bir ettiyedir bu aynı zamanda Allah Azze ve Celle yere emrediyor külleri topluyor havaya emrediyor küller toplanıyor suya emrediyor küller toplanıyor ve onu tekrar dirilttikten sonra bunu neden yaptın diyor senin azabından korktum rahmetimle gir cennete diyor buradaki Allah korkusu onun böyle bir amel işlemesine ne yapıyor sebep kılıyor yani eğer ben cesedimi yaktırırsam o da kül olursa nasıl diriltemez bana da azap edemez o düşüncede yani aynen bir insanın içkiye zinaya veya hırsızlığa ettiğinde ne yapıyor sabit düşüncesi oraya doğru kayıyor ve doğru düşüncesinin önünde bu şeheve arzular ona ne yapıyor engel tayin etmeye çalışıyor ta ki insan o hatayı işlediğinde şaşırıp kalır çünkü Allah azze ve celle her insana öyle bir vicdan vermiş ki İyiliği ve kötülüğü ilham etmiş ki aynen Adem aleyhisselamın hata işlediğinde şaşırıp kaldığı gibi insan da günah işlediğinde onun günah olduğunu ne yapar bilir şaşırır kalır ama başkalarını aldatır fıtratına göre artık bozulmuşsa ama Allah'ı ne yapamaz hiçbir zaman aldatamaz Allah bizleri hayırda kılsın ölümde bilmemiz için anlayabilmemiz için Aynen mesela ağaçların altından ırmaklar akan cennete koşun diyor. Burada ne var? En azından cennetteki bazı şeyleri anlayabilmek için bir isim veriliyor. Veya huri deniyor. Huriyi anlamamız mümkün mü? Çok zor. Ama burada bir kadın, bir kadındaki tat, bir lezzetin ne olduğunu ne yapıyorsun? En azından bir tadıp bundan kıyaslıyor. Orada gözün gönlün idrak edemediği birçok şeyler var derken işte ölüm de bunlardan bir tanesidir. Düşünün ağızların tadını kesen ölümü ne yapın? Çokça anın diyor. Hakikaten şimdi mesela bir insan böyle bir ölüm döşeğine düşse, ölümün sıcak nefesini böyle tatsa çok farklı oluyor. Hakikaten farklı. Bir de yakınının ölümünü düşünün sen ölümü tattıktan sonra artık sen bu lezzetin yani acının ne olduğunu anlamıyorsun ki sen gittin artık geri dönüşün yok ama bir annenin bir eşinin bir babanın veya çok sevdiğin bir arkadaşının bir hocanın öldüğünü düşün bu nedir seni hakikaten ağzının tadını kesiyor dünyaya karşı şöyle bir etmene bir an olsun mani oluyor ağzının tadı ne yapıyor bir veriyor. İşte ölümün bu acısını tadıyorsun Veyahut ölümü anlatırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir diyor yün çubuğunu diyor şöyle diyor yunlara vurduğunda kaldırdığında nasıl dağılırsa Allah açmam o gibi işte ölümün diyor insandan ruhun çıkışı da böyledir. Veyahut diyor o diyor çöür dikenli gördünüz mü her tarafı pıtraklı olan şöyle diyor boğazdan içeriye sokulun şöyle bir çevirin bütün damarları tutsun dışarıya sertçe çekin diyor nasıl yırtıp gelirse işte ruhun da bedenden çıkışı böyledir diyor. Veyahut şehidin ölümünden bahsederken aynı diyor bir sineğin diyor insana konup da kalktığı gibidir. Hiçbir acı hissetmez diyor. Yani ölümün birçok şekli var. Ha Bundan sonra nedir? Bir berzah alemi vardır. Daha sonra surun üfürülmesiyle herkes topraktan mantar gibi ne yapacak? Çırıl çıplak ve sünnetsiz olarak mahşer yerine doğru gidecek. Allah hepimize orada hayır versin. Yine kardeşlerim, ölümün bir cisme dönüştürüleceğiyle alakalı birçok nakil gelir. Mesela münker ve nekir meleklerinin kabir sorgusunda kişiye e, azap edeceğinde eğer günahları varsa hemen salih amelleri genç ve delikanlı gibi bir cisme bürünerek ne yapacak? Gelecek. Okul diyecek ki sen de kimsin? Ben senin salih amelinin diyecek ve ona kıyamete kadar ne yapacak? Arkadaşlık yapacaktır. Onun için ölümle alakalı e, meselelere baktığımızda ölüm bir yokluk değildir. Ölüm sadece buradan e, öbür asıl mekanımıza bir gidiştir. Berzah alemine bir, o durağa gelmedir, yokluk tamamen soyun kesilmesi değildir. Allah Resulü Ani Sallallahu ve Selamın da dediği gibi kişi ölünce diyor üç şey müstesna amel defteri kapanır, salih evlat, sadakayı cahriye ve bırakmış olduğu vakıf diyor. Evet. Yine Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla alakalı baktığımızda o mahlukatı yaratmadan önce de sıfatları ile Onları var etmekle önceden sahip olmadığı bir sıfata sahip olmuş değildir. Sıfatları ile ezeli olduğu gibi aynı sıfatlara sahip olarak da ebedidir. Yani Yüce Allah gerek zati gerek fiili sıfatları itibarıyla ezeli ve ebedi olarak kemal sıfatlarına sahiptir. Yüce Allah'ın daha önceden sahip değilken sonradan herhangi bir sıfata sahip olduğuna inanmak caiz değildir. Çünkü onun sıfatları kemal sıfatlardır. Bu sıfatların olmayışı bir eksikliktir. Daha önceden zıttı ile muttasıf iken sonradan kemali elde etmiş olması düşünülemez kardeşlerim. Mesela istiva ile alakalı gelen meselelere baktığımızda birisi geliyor istiva nedir diye İmam Mahalli'nin meclisinde sorduğunda istiva malum. Keyfiyeti bizce meçhul. İnanmak vacip. Yani imandan. Soru sormaksa bidat. Atın bu bidatçıyı ve bir daha bu meclise almayın diyor. Bu da gösteriyor ki Allah arşa istiva etti. Bitmiştir. Bizim için inanacağımız budur. Bunun ötesinde soru sorma bunu irdeleme ancak kalbinde hastalık olan insanların meseleleri. Çünkü düşünün bir İbrahim Aleyhisselam bile gece bir karanlık bastığında bir yıldızı, bir ayı, bir güneşi görüp ona işte benim Rabbim budur demesi. Ama daha sonra bakıyor ki Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu fıtri hasletlerle Rabb'ın, kendisini tanımanın imkansız olduğunu anlıyor ve muhakkak ki Rabbim bana kendini tanıtacak ama kavminin de yapmış olduğu bir şeylerin ters olduğunu anlıyor. Ben kavmemin eş koştuklarından beriyim diyor. Muhakkak ki ben muahit olarak yüzümü Rabbıma döndüm diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim birinci misakı anlatırken de dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle Adem'i yaratmış, Adem'in evlatlarından bir ahit almıştır. Burada verilen ahit, Rab'lığın ahdidir. Yani hiçbir insan sonradan Rab'lığın ahdini vermiyor. Her doğan çocuk Rab'lığını bilir olarak doğuyor. Bunda cehalet, mazeret değil. Ama rabbin nasıl olduğunu bilme, o da vahiy. Ayetlere baktığımızda ki hemen isim ve sıfat devhidi ikinci misak olarak gire yaratan kimdeki Allah. Hemen yaratıcı sıfatı buraya ne yapıyor? Giri veriyor. Rızkı veren kimdeki Allah. Bu da hemen ne yapıyor? Bu sıfata giriyor ve ondan sonra artık kendisini nasıl tanıtıyorsa biz de öyle almak zorundayız. Önceden olmayan bir sıfata sonradan sahip değildi. Önceden de vardı. Sonradan almış değildir ve bütün sıfatları nedir? Yani şimdi kulların işitmesini düşünün, bir de Allah'ın işitmesini düşünün. Aynı mı? Kulların görmesini düşünün, bir de Allah'ın görmesini düşünün. Mümkün değil. Biz ışık olmasa, arada engel olsa nasıl görürüz? Veyahut evdeki olan biten bir şeyi duymamız mümkün mü? Mümkün değil. Uzak olan bir şeyi ama Allah görür dediğinde, gizlisini de, aşikarını da, yerin derinliklerini de, yerin üstündekini de, gizli olan her şeyi de ne yapar? Görür, bilir, işitir. Allah görür, Allah işitir derken bunların hepsini kemal olarak ele alıyoruz. Onda hiçbir nakıs gündeme gelmez. Yine kardeşlerim, o elhalık adını mahlukatı yarattığından itibaren kazanmadığı gibi El bari ismini yarattıkları meydana getirmekle kazanmış değildir. Allah Resulü Allah Resul aleyhissalatü vesselam'dan gelen birçok söz vardır. Mesela cennet ve cehennem yaratılmıştır. Ebediyen fena bulup yok olmaz. Öyle insanlar vardır ki bunlar yoktur veya fani olacak Vehut cehennem sadece göstermeliktir mürciyenin dediği gibi cezalar ilgadır korkutmadır böyle bir şey yoktur cennette haktır cehennemde haktır ikisi de ebedidir yok olmayacak çünkü e, ahiretle alakalı ahiretlen, ahirete imanla alakalı meselelere baktığımızda cene, e, güneş diyor tamamen yeryüzüne bir zira olacak şekilde ne yapar? Indirilir. Herkes diyor günahı nispetinde tere batmaya başlar. Kimi topuklarına, kimi dizlerine, kimi çenelerine, kimi de tamamen terin içine batar. Sonra sırat cehennemin üzerine ne yapılır? Kurulur diyor. Ve rivayetler devam edip gidiyor. Yani cennette haktır, cehennemde haktır. İkisi de nedir? ebedidir. Bunları inkar eden de dinden çıkar. Cezaların sadece korkutma olduğunu Allah Azze ve Celle'nin merhameti olduğunu iddia eden insanlar sadece akıllarıyla zanlarıyla hareket ederler ki günümüzdeki bunların öncülerinden bir tanesi de Süleyman Ateş'tir. O tamamen bir mürciye itikadını savunur. Ve cennetin e, Allah'ın mükafatı olduğunu, cehennemin ise sadece bir korkutma olduğunu, burada olduğunu, herkesin cennetlik olduğu gibi saçma düşünceleri vardır. Allah onların her türlü şeylerinden bizi uzak kılsın. O Rab'lık edecek hiçbir varlık yokken, rububiyetinin manasına sahipti. Hiçbir mahluk yokken de halık olma manasına sahipti. Yani Yüce Allah'ın kendisine Rab'lık edilecek hiçbir varlık yokken de Rab sıfatı, sıfatı vardı. Hiçbir yaratık var olmadan önce de halık sıfatına sahipti. <gülüyor> yani e, Allah Azze ve Celle halikiyet sıfatına sahiptir. Çünkü halık bir şeyi sadece yokken varlık alemine çıkarandır. E, Rab terbiye eden efendi rızık veren olmasına rağmen Allah Azze ve Celle'nin e, bunlar sıfatıdır mülkte istediğini yapabilir istediğini tedbir edebilir istediğini yaratır istediğini yaratmaz ol dedi mi olur olmayan da onun gücünün yetmediğinden değil Allah'ın kendi ilminin yanındaki bir takdirinden kaynaklanır Yine o hayat verdikten sonra ölüleri dirilten olduğu gibi onları hayata vermeden önce de bu isme müstahaktır. Aynı şekilde bütün yaratıkları var etmeden önce de o halık ismine müstahaktı. Yani Yüce Allah ölüleri diriltmeden önce de ölüleri diriltmek vasfına sahipti. Aynı şekilde yaratıkları yaratmadan önce de halık sıfatına sahiptir. Bu sözlerle de mutezileyi ve onların görüşlerini kabul edenleri izam etmedir. Kardeşlerim Kur'an'a baktığımızda bunun birçok örnekleri vardır. Mesela Musa'nın kavminin, Musa Aleyhisselam'ın kavminin Rabbını bize göster de görelim dediklerinde onları alıp bir dağa çıktığında, bir şimşeğin çaktığında onların hepsinin ölmesi Allah'ın tekrar diriltmesinde olduğu gibi. Veyahut e, İsrail oğullarının şeriatında bir kavmin içinde bir insanın cesedi bulunmuşsa eğer katil de belli değilse nerede o ceset bulunmuşsa o halk onun diyetini sahiplerine ne yapması vermesi gerekiyordu. Birinin cesedi bulunduğunda o kavim ne yaptılar? Biz öldürmedik. Biz bunun diyetini vermeyiz dediklerinde Zamanın peygamberine gelmeleri Vallahi Allah Azze ve Celle'nin de bir sığır kesip o sığırın budunu cesede değdirin. O dirilip size kimin öldürdüğünü ne yapacak bildirecek demesi. Veyahut Uzayir Aleyhisselam'ın 100 sene öldürülüp sonra tekrar yeryüzüne getirilmesi. Veyahut İbrahim Aleyhisselam'ın 4 tane hayvanı kendisine alıştırması. Ve bunları parça parça yapıp yeryüzünün değişik yerlerine atması ve Allah'ın izniyle onların havada birleşip tekrar can bulması ve İbrahim Aleyhisselam'ın da inandım demesi ve Allah Azze ve Celle'nin dostum demesi. Yani Allah Azze ve Celle'nin öldürme ve diriltme sıfatında hiç kimsenin şüphesinin olmaması gerekir. Çünkü yaşamış olduğumuz yeryüzüne baktığımızda şöyle mevsimleri insan tek tek izlese bir ağacı ele alın, çiçek açması, meyve vermesi, tekrar yaprağını dökmesi, ölü bir haziyete, vaziyete gelmesi, sonra tekrar aynı hareketlerini ondan devam edip gitmesi hepsi insanın bir şeyleri anlamasına, idrak etmesine ne yapar? Sebep kılar. İşte Allah Azze ve Celle de hayat verdikten sonra ölüleri dirilten olduğu gibi onlara hayat vermeden önce de bu isme müstehaftır. <gülüyor> Belki meseleler biraz ağır ama e, akidevi mesele olduğu için biraz sabır etmeniz e, veya tekrar tekrar şöyle düşünmeniz, okumanız sizlere fayda verir. Tabi hepimize. <gülüyor> e, yine o her şeye kadirdir her şey ona muhtaçtır her iş onun için kolaydır onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur hiçbir şey ona benzemez her şeyi işitendir her şeyi görendir evet kardeşlerim hakikaten bu sözleri şöyle düşünen bir samimi müslüman imanı tevhidi ne yapar artar çünkü rabbi olan her şeye kadir her şey ona muhtaç o hiçbir şeye muhtaç değil e böyle bir ilaha kulluk mu etmek gerekir isyan etmek gerekir hangisi insanoğlu ne yapar korktuğuna gider ibadet eder sever onun peşinde aklını kaybeder ister o bana verir der ona kulluk eder yani ümit eder ondan bir şeyleri ümit eder Allah'ı unutur Gider bir türbeye Buraya gider bir kurban kesersen Bana evlat verir Yani Allah Azze ve Celle'nin Hakkıyla sıfatları bilinmezse İblis onun Müptela olduğu veya imtihan Olduğu bir vesile de ayağını ne yapar Kaydırabilir Allah ayaklarımızı tevhidde Sabit kılsın kardeşlerim Mümkün olan Mevcut olmayan hariçte de Şey değildir onlar mümkün ancak var olmayan şeyler konusunda o bir şey midir değil midir diye mutezile ayrılığa düşmüştür. Ancak Yüce Allah olacak şeyleri olmadan önce bilir, bunu yazar ve bazen onu söz konusu edip olacağı haber verir. Şüphesiz kıyametin sarsıntısı pek büyük bir şeydir demiştir. Yani kaderle alakalı meseleye baktığımızda Allah Mesela insanın başına bir şey geldiğinde ya Allah böyle takdir etti diyoruz. O takdire ne yükleniyor? Allah bunu biliyor mu? Biliyor. Diledi mi? Diledi. Yazdı mı? Yazdı. Yarattı mı? Yarattı. Bak bir takdir kelimesinin için doldurduğunda sendeki müşkülatlar ne yapıyor? Birden kalkıyor. Belki isyan damarın kabarmışsa itaata tevekküle rızaya Boyun eğmeye kadar ne yapıyor? İnsanı götürüyor. Ömer geliyor. Allah hak değil mi? Hak. İslam hak değil mi? Hak. Sen Allah'ın Resulü değil misin? Evet. Niye imzalıyorsun bunu? diyor. Bakıyor ki ha, Allah böyle emrediyor. Hemen susuyor ve gidiyor. Ve kafir olmaktan korkuyor. Çünkü Allah Azze ve Celle bilir, biz bilmeyiz. Bizim hayır gördüğümüzde şer şer gördüğümüzde hayır olabilir. Ama Allah kulları için her zaman ne yapar? Evet. Hayrı ister. Evet. Yine kemalinin ispatını içeren en yüce örnek El Meselül Ala. Yalnız Yüce Allah'a aittir. En yüce meselin yalnız kendisine ait olmasıyla nitelendirmiş ve şöyle buyurmuştur. Kötü örnek esasen ahirete iman etmeyenlerindir. En yüce örnek ise Allah'ındır. Göklerde ve yerde en yüce örnek yalnız O'nundur. O azizdir. O hakimdir. Bundan da Allah kusurları, eksiklikleri ve kemalsizliği içeren kötü örneği düşmanları olan müşriklere ve putlara nispet ederken bütün kemal sıfatları içeren en yüce örneği de yalnızca kendisine vasfetmiştir. O bütün mahlukatı ilmiyle yaratmıştır. Yani halk etmiştir. Meydana getirmiştir. Yoktan vücuda getirmiştir. Kardeşlerim yaratma sıfatı bazen insanlara da kullanılır. İşte bu bunun Rabbi, bu bunun erbabı gibi. Ama emsalsiz yaratma hiçbir zaman yaratılan kullara ne yapılmaz? Nispet edilemez. Emsalsiz yaratma Allah'a aittir ama bu bunu icat etti. Bu bunu yaptı. Bu bunu yarattı. Yani bunu meydana getirdi. Oluşturdu. Bunu demede bir sıkıntı yok. Kemal olarak zaten ona ne yapamaz? Yüklenilemez. İmam Buhari'nin İlahi Kelamın Müdafası kitabında naklettiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her sanatçının sanatını yaratan da Allah'tır demiştir. Yani Allah sana o vasfı vermese sen onu ne yapamazsın? Yapamazsın. Mesela İsa Aleyhisselam'a ve onun havarilerine verilen mucizelerden birisi neydi? Ölüyü diriltme. Nasıl? Allah'ın izniyle. Yani o insanların kendi ellerinde olan bir şey değil. Sadece Allah'ın verdiği bir şey. Mesela Yasin suresinde biz onlara iki kişiyi göndermiş sonra bir üçüncüyle desteklemiştik diye ayete devam ederseniz Sonunda e, o kıssanın sonuna doğru o iki kişi o kasabaya gidiyor Allah'ın birliğine davet ediyor. Ama oradakiler e, puta tapan müşrik kafir topluluk olmaları hasebiyle ne yapıyor? O iki kişiyi elçiyi o havarileri kabul etmiyorlar. Biz onları bir üçüncüsüyle destekledik. Oysa daha bir farklı hareket ediyor ve o kadar akıllı hareket ediyor ki Oradaki firavunun Ta sarayına kadar girmeye Ve ona danışmanlık Yapmaya kadar yükselebiliyor Sonunda bir gün O hapisteki insanları neden Oraya attınız diyor Firavun onlar diyor halkın Kafalarını karıştırıyor Zihinlerini bulandırıyor dediğinde e Ne diyorlar Onlar ölüleri diriltirim Peki diyor Bütün halkı toplayalım Bunları da getirelim Yeni ölmüş bir mezarın başına götürelim. Diriltemezse onları da oraya ne yapalım? Gömelim. Biz de bunlardan kurtulalım diyor. Ve oraya gittiklerinde bütün halk toplanıyor. Ee, o insanlara hadi bakalım. Şu yeni gömülen çocuğu diriltin. Onlar Allah'a dua ediyorlar. Toprak yaralıyor ve çocuk çıkıyor. Oradaki firavun ne görüyorsun diye sorduğunda şu üçünün dışında Herkesi ateşte görüyorum deyince Firavun oyuna geldiğini anlıyor ve üçüncünün de onlardan olduğunu anlıyor ve onları ne yapıyor? Öldürmeye gittiğinde daha önce iman eden Yasin bin Neccar koşarak geliyor. Siz diyor Rabbim Allah diyen birini bu sözünden dolayı öldürür müsünüz? Diyor. Tam bıçak kalbine girdiğinde cennete girecek. Cennetteki yerini görüyor. Keşke, keşke kavmim de burayı bilseydi. Keşke da iman etseydi diyor. Evet. Demek ki e, emsalsiz yaratma sadece Allah'a ait. Mesela öldüren dirilten kim? Allah. Ölüm meleği ne yapar? O da ruhları kabzeder. Ama Allah'ın izniyle. Buradaki peygamberlere verilen mucize de öldürmesi diriltmesi kendi eliyle değil Allah Azze ve Celle'nin ona verdiği bir şey izniyle aynen peygamberlerin Allah'tan aldıkları vahiy onun izniyle insanlara aktardıkları gibi yani ben gaybı bilmem ben yanımda hazinelerin olduğunu da söylemiyorum ben de sizin gibi vahye tabi oluyorum derken buradaki kasıt nedir Allah'tan aldığını insanlara aktarma kendisine bir şey sorulduğunda ve selam dahi ne diyor Göğe bakıyor haber bekliyor Bilmiyorum diyordu Bize de düşen nedir Gelen vahyi anlama idrak etme onun dışına Çıkmama Demek ki yaratılan her şey Allah'ın izniylendir Emsalsiz yaratmak Hiçbir zaman Allah'tan gayrısına nispet edilemez Ve o Yarattıkları için Her yarattığı için bir kader Takdir etmiştir Düşünün bir güneşi Bir ayı bir yıldızı Veyahut bir Ağacı bir insanı Hepsinin bir kaderi vardır Ve ona neyi takdir etmişse Onun dışına insan ne yapamaz Çıkamaz İnsan kulluk için yaratılmıştır Ve kulluğunu ifa etmek Zorundadır Neticesi neyse o da Onun karşılığını ne yapacak Görecektir Mesela İnanan kullar için mallarında nisap miktarına da ulaşmışsa ne vardır? Bir zekat vardır. Kim zekattan yani nisap miktarı oluşmuş o maldan zekatı vermezse 50 bin sene ondan azap görür sonra ikiden birine gider. Yani Allah Azze ve Celle'nin yarattığı her şeyde neyi vardır? Bir kaderi vardır ve o da o yol içinde gider. Ve yine hadis-i şerifte Allah gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin yıl önce bütün mahlukatın kaderlerini takdir buyurdu. Arşı da suyun üzerindeydi. E belki de en çok e, kafaya takılan meselelerden bir tanesidir. Mesela bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Gargat mezarlığında yere eğri büğrü çizgiler çiziyor. Biliyor musunuz diyor sizden diyor cennetlik mi cehennemlik mi olduğunuz bir kitapta yazılı ve duruyor sahabenin birisi kalkıyor diyor ki ya Allah'ın Resulü madem bizim akıbetimiz belli yani cennetlik mi cehennemlik mi olduğumuz belli niye diyor amel ediyoruz ki oturup da diyor akıbetimizi beklesek olmaz mı diyor olmaz diyor amel edin amel edin amel edin muhakkak gidiyor kişi Saidlerdense Saidlerin amellerini işleme ona kolaylaştırılır Ve kişi diyor amel eder, eder eder Tam cennete girmeye Bir karış kalır yazı öne gelir de Yüzüstü cehenneme düşer diyor. Düşünün iblisi düşünün İblis ta Nerelere kadar yükseldi Ama orada bir ameli Onu ne yaptı Ebedi cehenneme gitmesine Sebep oluyor. Kişi diyor Şakilerin amelini işler işler Cehenneme girmeye bir karış kalır Bir amel eder Yazı öne gelir Cennete girer çok yüksek Makamlara gelir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bir gün sefere çıktığında Bir müşrik geliyor Ey Abdülmuttalib'in oğlu mal, mal karşılığında diyor Size yardım edeyim mi Sen allah Rabb beni Resul kabul ediyor musun? Hayır diyor. Biz müşriklerden yardım dilemeyi istiyor. Adam harp meydanına kadar defalarca geliyor. Her geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aynı soruları soruyor. Adam hayır dediğinde Aleyhisselatü Vesselam aynı cevabı veriyor. Tam diyor iki saf karşı karşıya geldi. Saflar tutulmaya başladığında adam yine geldi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen Allah'ı Rab Beni Resul kabul ediyor musun? Adam evet diyor. İşte meydan diyor. Ve adam gidiyor. Kahramanca savaşıyor ve parça parça oluyor. Ölüyor. Az bir şeyle çok şey kazandı diyor. Adam o noktaya kadar pis bir müşrikti. Yani ölseydi cehenneme gidecek ve cennetin kokusunu dahi duyamayacaktı. Aynen vahşinin dediği gibi Allah kendisine rahmet etsin. Allah'a hamd olsun ki diyor Hamza'nın ölümü benim elimde oldu diyor. Sahabelerden kılıcı çekip üzerine yürüyen oluyor. Ne oluyor diyor. O beni öldürseydi ben müşriktim cehenneme gidecektim. Ben onu öldürdüm bak şehit oldu diyor. Öyle bile olsa deme diyorlar. Düşününler. Yani O düşüncesiyle ne yapıyor? Hayrı gündeme getiriyor. Hangi Müslüman şehit olmak istemez ki? Ama Hamza gibi bir babayit, bir kahraman halkı peşinden sürükleyebilen kafirlerin korkulu rüyası olan birinin öldürülmesi hiç kimsenin hoşuna ne yapmıyor? Gitmiyor. Buna rağmen bak şehit düşüyor. Herkes şehit olmak ister. Ki hadis-i şerifte kim gönlünden bir sefer halisane şehitliği istemezse o cahiliye üzerine ölmüştür demesine rağmen bakın Hamza'nın şehit olması Müslümanlara ağır geliyor. Allah hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Haftaya inşallah tekrar devam edeceğiz. Belki burada konular biraz ağır ama e, bu isim ve sıfatların e, sıralanışı bittiğinde toparlayıcı sohbet hepsini içine alır. Allah hepimize hayır versin. Sübhaneke Allah'ın ve bir hamdike. Eşveden la illa ente estağfuruke ve etûbü ileyke elhamdülillahi rabbil